Ağzub Allah'ı Sami'g Alim, in racim Rajim. Rabb Ağzub İke, minhemezatı Şeyatıyn, ve Ağzub İke Rabbi en Yhžurun. Bismillahi r rahim Kul Ağzub Rabbi Nasi, Malik Nasi, İlahi Min şerl vesvesil xannes, elazi vesvesi sirdor insanı min cenneti ve nes. Bismillahi r-Rahmani rahim İnna Allahu ve melaikatı hu, yuçallu n-ı Nabi. Ya eyüha ve sallim Sadakallahul Azim. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zeno Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba ibar belagat. Ol mahzeni fazlı saadet, Ol andeli bir gül zarı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin.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 Kad afle hal müminun, elazin həm fi salatihim xaşıun, və elazin həm anillawim orijun, və elazin həm lizekatı fa'ilun, ilah aakhirü sورة sadaqallahulazim. Və belala na rəssulü ve na'nur aleme kalihalikuna ve razikuna ve meblana min elşakirine şahidine bir kalbin selim Cenab-ı Hak Cibril Amin namus ekber vasıtasıyla iki cihan serveri peygamberimiz efendimiz Hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> hususi ile geçen Cuma'da aynı okuduğum ayeti celilelerde buyuruyorlar ki hatırlayacağınız üzere geçen Cuma'da bayram ile alakalı yaptığım konuşmada bu ayeti celileleri okumuştum. Demek ki esas ifade etmeye çalıştığım hususları Tam düşündüğüm tarzda arz edemedim. Onun için aynı mevzuyu tekrar ele alıp sizlere bazı şeyleri ifade etmeye çalışacağım. Muhterem müminler, malumunuz Ramazan-ı Şerif ayı çıktı. Ve Ramazan-ı Şerif ayının çıkması ile hepimiz bayram yaptık. Ramazan-ı Şerif bayramı. Bir defa burada dikkat edelim. Hamdolsun eskisi kadar duymuyoruz. Ama yeni de olsa bazıları tek söylüyor. Bu bayram Ramazan-ı Şerif bayramıdır. Şeker bayramı filan değildir. Onu bilmedikleri için Ramazan-ı Şerif kelimesini bile telaffuz etmeye, söylemeye dilleri varmıyor. Onun için çoluk çocuk bayramıymış gibi şeker bayramı şeklinde ifade ediliyor. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Şimdi içinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz Şevval ayıdır. Haç aylarının ilk birinci ayıdır. Bundan sonra kısmet olursa Zilkade ayı gelecek. Zilkade ayını takiben Zilhicce ayı ve zilhiccenin onunda kurban bayramı, aynı zamanda haç gibi bir ibadetin yapılabileceği vakit gelmiş olacak. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı olanı ihsan etsin. Haç mevzuunda diğer hususlarda. Şimdi bu ay içerisinde yapmamız icap eden bazı vazifeler var. O da şu. Bunu Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, hadisi şerifleriyle tavsiye buyurmuş, bu ayda, bu ayda, Ramazan şeriften sonra ona ilaveten, altı gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ve hadisi şerifin devamında da şunu ilave buyurmuştur: Eğer Ramazan şerif ayından sonraki Şevval ayı içerisinde altı gün oruç daha tutarsanız bir seneyi oruçla geçirmiş gibi olursunuz. Şimdi bu Fahri Kainat Efendimizin buyurdukları muhakkak ki mesnedi vardır. Yani senedi vardır. Dayandığı bir esas vardır. Sadece öyle bir e, kuru bir teşvikten ibaret değildir. Muhakkak ki bir senedi ve bir kaynağı mevcuttur. Madem ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayına <gülüyor> 6 gün daha ilave edin. Tabi bu 6 gün Şevval ayı içerisinde olacak. Ramazan-ı Şerif'i takip eden ayda. Şimdi içinde bulunduğumuz ay Şevval ayıdır ve zannediyorum Şevval ayının da 6'sı filan veya 7'si, 6'sıdır olabilir. Şimdi bu ayın içerisinde altı gün daha ilave edilince bir sene oruç tutmuş sayılırsınız buyuruyor. Bu neye dayanılarak ifade buyurulmuştur? Tabii Fahri Kainat Efendimiz her şeyi söylediklerini en iyi o bilir. Ama bizim anlayabildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sarih ve açık olarak şunu vaat etmiş ve bildirmiştir. Bu ümmetin bu ümmetin bir hayrı, bir sevabı 10 yazılacaktır buyurmuşlardır. İyilikleri 10 kat yazılacaktır en az. Bu ayet-i celile ile sabittir. Bakınız şimdi Cenab-ı Hak ne kadar lütufkar davranıyor. Ümmeti Muhammed'in buyuruyor. Bir iyiliği, bir hasenesi 10 yazılacak. E şimdi biz bir ay oruç tuttuk. Bunun on yazılacağı belli şey, ayet-i celile ile ifade edildiğine göre ne oluyor? Hazreti Allah ındinde alacağımız sevap on aylık sevaptır. Bir aya on ay. Altı gün ilave ettiğimiz zaman şevval ayında altıyı da onla çarptığınız zaman iki ayda o eder. Onay Ramazan-ı Şerif. Altı günde iki aya tekabül edince Fahri Kainat Efendimiz'in buyurduğu Ayet-i Celile'nin tasdiki ile ortaya çıkıyor. Altı gün daha oruç tuttuğunuz zaman bir sene oruç tutmuş sevabı alırsınız buyuruyor. E peki biz bunu ihmal etmeyelim. Hatta tahmin ederim bazılarımız tutmuşlardır da. Fakat en iyisi tutamayanlar için Şöyle bir tavsiyem olabilir. Bu ayın 13, 14, 15. günleri aynı zamanda eyyamı biizdir. Eyyamı biiz yani oruçlu geçirilmesi tavsiye edilen günlerdir. Onun için biz eğer bu tutacağımız 6 günü 13'ünde başlayıp 13'ünde başlayıp veya 12'sinde başlayıp 6 gün 18'inde bitirecek olursak hem 6 günü tutmuş hem de eyyabı bu izi de oruçla geçirmiş oluruz. Kazanç 2 olur. Bu arada hatıra şu gelebilir. Olur ki ben 6 günü peş peşe e, tutma imkanım yok. Arada bir şey misafirliğe gidiyorum veya sefere çıkıyorum veya yorucu bir iş görüyorum. Acaba bu altı günü bu ayın içinde tamamlasam ama bir iki gün şu hafta tutsam, bir iki gün öbür hafta tutsam, bir iki günde öbür hafta bu ayın içerisinde altı günü tamamlasam ama böyle ayrı ayrı günlerde tutsam olur mu derse tamam olur. Nafilede kolaylık esastır. Bakınız ibadette, nafilelerde kolaylık esastır. İstersen altı günü bir peş peşe bir haftada tut, istersen altı günü bir ayın içerisinde tamamla da tamamla da. Yani ama bu şevval ayının içinde tamamlayacağız. Hazreti Rasulullah'ın tavsiyesi budur. Bu ayın içerisinde tamamlar. İnşallah orucumuzu bir efendim seneye sevap bakımından tamamlamış oluruz. Ne dersiniz muhterem bilimler? Bunu yaparız Allah'ın izniyle. Öyle değil mi? İnşallah. Zaten kış günü geldi. İki, üç defa yemek yemek neredeyse insana külfet geliyor. Onun için bir sahur, bir de iftar olursa daha rahat oluruz. Daha rahat. Bu orucu rahatlıkla tutabiliriz. İki, İkinci olarak ifade etmek istediğim husus bayramdır. Yapmış olduğumuz bayram, sevinilecek bir şey. Ama ama eğer bu sevin, sevinmemiz icap eden bir nimetten sonra, nimetten sonra üzülmemiz icap eden bir durum hasıl olursa o zaman o bayram geçici olur mu olmaz mı? Geçici olur. Ne derler? Fazla sevinemedin derler. Öyle değil mi adama? Hani sevindin ama fazla sevinemedin ya devam etmedi. Devam etmedi. Şimdi Ramazan-ı Şerif bayramını yaptık. Ne oldu? Elhamdülillah nefsimize, şeytanımıza, galebe çalarak oruç tuttuk, teravih kıldık, namazlarımıza devam ettik. Devam ettik ama şeytan bağlıydı. Hadis-i şeriflerle ifade ediliyor. Şeytan aleyhillâne bağlıydı. Biz Ramazan-ı Şerif'te böyle bunlara Mevlamız'ın da büyük lütuf ve ihsanıyla muvaffak olduk. Bayram yaptık. Bayramdan sonra eğer bu sevinmemizi, manevi sevinmeyi önleyici, ona mani olucu bir hatamız olursa o zaman bu bayram, hakiki bayram olur mu, olmaz mı? Olmaz. O zaman bu bayram geçici bir bayramdır. Ve onun için dünyadaki bütün bu bayramlar geçicidir, izafidir, hakiki değildir. Peki, hakiki bayram ne zamandır? Bakınız, hakiki bayram şunlardadır. Bu alemden ruhumuzu Azrail aleyhisselam alırken imanla gidebildik mi? Hakiki bayramdır. Neden? Artık tekrar imansız gitme diye bir korku var mı? Yoktur. Onun için imanla bu alemden gidebildik mi? Hakiki bayram. Hakiki bayram. <Gülüyor> İmanla gidebilmek için de en çok dikkat edilecek hususlardan birisi Mevla Yüsül Celal'ı zikir. Çünkü onun inayeti olmadan olmadan bir şey olmuyor. Bize imanımızı kaybetmek için en çok musallat olacak şey nedir? Şeytan aleyhî nedir Öyle değil mi? Çünkü bakın Araf Suresi'nde ne demiş? Mel'un diyor ki, diyor ki, gale İblis dedi, ne dedi Cenab-ı Hakk'a? Fe bime beni azdırdın ya Allah'ım dedi. Bakın ben azdım demiyor, şeytan öyle bir melun varlıktır ki kendisi hiçbir zaman suçluluğu kabul etmemiştir, mesuliyet kabul etmemiştir. Buradaki Hazreti Adem'e secde etmeyişinden dolayı rahmetten kovuluşunu dahi Hazreti Allah'tan biliyor. Ve onun için bakın ne diyor. febime bime agveyte sen beni azdırdın ya diyor Hazreti Allah'a. Sen beni azdırdın ya diyor. Ben azdım ya demiyor. Ben hata ettim demiyor. Zaten Hazreti Adem ile aradaki büyük fark budur. O melun diyor ki Cenab-ı sen beni azdırdın diyor. Hazreti Adem, aleyhi, Adem Aleyhisselam da şöyle diyor. Bakın Cenab-ı Hakk Ey Hazreti Adem'e ey Adem neden neden şeytana uydun? Ben seni o Ağaçtan men etmedim mi? Sadece men etmekle kalmadım ve e kul leküme inne inne şeytane leküme aduvven mübin. Sizin her ikinize de yani senin vasıtanla Hazreti Havva'ya da söyledim böylece her ikinize ifade etmiş oldum şeytan size düşmandır demedim mi eğer itiraz edecek olsalar ne derlerdi Rabbi madem ki öyleydi biliyorsun niye yarattın bu melunu öyle mi Şimdi kendileri kusurdan kurtulmak için İblis aleyhi ladeyi lade ne diyor? Beni azdırdın ya diyor. Onlar da böyle diyebilirdi. Fakat Allah muhafaza buyurdu. Onlar öyle demedi bakınız. Gala hem Hazreti Adem hem de Hazreti Havva dediler. Rabbena ey bizim Rabbimiz zalemna enfusena. Biz kendimize kötülük ettik dediler. Yani biz kendimize yaptık Allahım ve inlem tavfirlerini eğer sen bizi affetmezsen ve terhamne eğer merhamet buyurup acımazsan le neku ne nemin o zaman biz mahvoluruz Allahım dediler ve Cenab-ı Hak da böyle tavazu gösteren suçu kabullenen ve durumunun kurtulmasını isteyeni affetti. Ama o febime avveyteni, hani beni azdırdın ya, onun için ben de le'ak'udenne lehum sıratekel müstakim, sana gelen doğru yola oturacağım. sümme le'atiyennehum min beyni eydihim, bu kulların önünden geleceğim. ve min halfihim, arkalarından geleceğim. ve an eymanihim, sağlarından geleceğim. ve an şemailihim, sollarından geleceğim. Ve la tecidü ekserahüm şakirin Ekserisini sana Şükretmez kulluk yapmaz Hale getireceğim dedi Şimdi bayramdan sonra Bu melun serbest bırakıldı Serbest bırakıldı Şimdi bu bize ne yapar Bakın ne yapar Der ki Genç Ramazan-ı Şerif'te Oruç tutmuş teravih kılmışlara Der ki Bu bir ay güzel yaptın da bu daha önünde çok ömür var, bu ibadetle bu iş bitmez. Gençliğini yaşa, kırkından sonra tevbe edersin der. Ve onlar da Ramazan-ı Şerif bitince namazı bırakır, cumadan cumaya gelmeye başlar ve böylece ibadet ve taati haftalık yapar ve hafta içerisinde terk eder. Böyle gençler olur mu olmaz mı? Ee, olursa eğer bakın böyle yapacağım diyor. Böyle. O zaman bunların yaptığı bayram nasıl bayramdır? Şeytanın eline teslim etmişsin ipi, öyle mi? Bu bayram sevindin, güzel, ibadet, taat yapmıştın ama bayram da yaptıktan sonra bu defa bayram yapılamayacak duruma düştü. Demek ki bu bayram bunlar için geçici. Hakiki bayram nedir? Dediğim gibi o elde ettiğin iyilik bir daha kaybolmayacak şekilde sahip olabiliyor musun? Hakiki bayram odur. Onun için gelin imanı kamil ile bu alemden gidebilmenin yollarını araştıralım. İmanı kamil ile ruhumuzu teslim ettik mi? İmanı kaybetme ihtimali var mı artık? İşte hakiki bayram odur. Onun için de gençlere bir tavsiyem daha var hem ibadet taat hem de ana ve babaya itaat anne ve babaya itaat ana ve babasına itaat etmeyen gençlerin akıbetinden korkulur Allah muhafaza buyursun akıbetinden korkulur devri saadette bunun benzeri ve emsali olmuştur biliyorsunuz bir sahabe ağır hasta ziyaretine gidenler sahabenin yanında ne yapıyor? Kelime-i Şehadet okuyor. O da duysun da, o da okusun. Çünkü Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu dünyada en son kelamı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh olanlar paçayı kurtarır buyurmuşlardır. En son kelamı bu olanlar. Ama böyle yaş e, hasta olan sahabenin yanında Kelime-i okunduğu zaman o da okumayı istiyor ama dili dönmüyor. Bunu gö gören sahabeler derhal dehşete kapılıp peygamberimize koşuyorlar. Ya Resulallah diyorlar falan hasta yanında kelime-i şehadet okuyoruz dili dönmüyor. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri hemen anne ve babasından hayatta olan var mı buyurur. İhtiyar bir annesinin olduğunu haber verince huzura getirtir ve sorar. Oğlum ne haldeydi der. iyi diyor Resulallah. Sizin iyi bir sahabenizdir. Namazını kılar, orucunu tutar, Müslümandır. Evet, evet diyor. Ama ben kendisine dargınım ya Resulallah diyor. Niye dargınsın diyor Resulallah efendimiz. Hanımının hatırını bana tercih eder, hanımı yüzünden beni kırardı ya Allah Onun için dargınım diyor. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri bunun sebebini neden dilinin dönmediğini, kelime-i şehadeti o ağır hasta halinde ölümünden evvel niye okuyamadığını derhal anlar ve kadını merhamete getirip oğlunu affettirmek için şöyle buyurur. Sahabelere der ki hemen hurma dallarından odun toplayın der. Kadın bir şeyler ne yapacaksın ya Resulullah diyor. Diyor ki oğlumu o ateşin içerisine atıp yakacağım diyor. Kadın bu defa ne de olsa dargın ama e işin o diye varmasına ne de olsa anne şefkati razı değil. O zaman diyor ki gönlümün efendim hayatımın semeresini gönlümün nurunu diyor. Gözümün önünde nasıl yakacaksın ya Resulullah diyor. O zaman Resulullah Efendimiz ben yakmazsam Hazreti Allah yakacak onu buyuruyor. Ve sen diyor bu halinde devam ettikçe onu Hazreti Allah yakacak deyince o zaman Ya Rabbi Habibin şahit olsun. Sen şahit ol. Ben oğluma haklarımı helal ettim Allah'ım diyor. Ve ondan razı oldum diyor. İşin vehametini görünce bu defa sahabeler o hasta yatağında kelime-i şehadete dili dönmeyen sahabenin yanına gittikleri zaman bakıyorlar, dili çözülmüş kelime-i şehadet okuyor. Evet. Yani anne ve baba itaatı deyip geçmeyin. O çok mühim bir şeydir. Anne ve baba ile şu memlekette gençleri barıştırabilsek ne güzel şeydir. Ama ne yazık ki bir defa bir memlekette çocuğu 6-7 yaşında okula teslim ediyorsun. Okulda ana ve babaya hürmet bakımından ne öğretilebiliyor? Öyle değil mi? Ne öğretiliyor? Yani şimdi şöyle oluyor, böyle oluyor, birbirimizi hiç aldatmaya lüzum yok. Bir tek aile çıksın da şunu desin, ben çocuğuma söz geçiremiyordum, söz geçiremiyordum. 6 yaşına geldi söz dinletemiyordum Ele avuca sığmayan birisiydi Evet okula gönderdim Okulda öyle bir hava var ki Öğretmenler muallimler öyle bir efendim terbiye etmişler ki Çocuk okuldan geldi bana itaat ediyor Namazına niyazına başladı 7 yaşında gayet edepli terbiyeli bir çocuk oldu diyecek bir aile var mı içimizde? Eğer yoksa o zaman iş çok sakat, çok sakat, çok yanlış. Yani onun için bu memlekette yapılabilecek en mühim hizmet yeni yetişen nesle iyi bir terbiye verebilmektir. Bunu veremediğimiz için memleket çok çekiyor ama ne yazık ki bazıları hala bunu anlamış değil, din şöyledir. Din böyledir, dindar olursa şöyle olur, endişesi. Dinden korktuğu için çoluk çocuk ve gençlik acayip bir hal almıştır. Çok yazık. Yani bu memlekete yapılan iyilik değildir bunlar. Fevkalade yanlış kötülüklerdir. Onun için çocuklarımıza, evet okullarda okumasın demiyorum. Okullarda okusun ama manevi değerlerden uzaklaştırılmasın. Bu çocuklar aynı zamanda dindar olsun. Dinini, diyanetini bilir ve Allah'ını, peygamberini tanır olarak yetişsin. O zaman hepimiz rahat edeceğiz. Herkes rahat edecek. Demek ki muhterem müminler, bu bayramı anlatıyordum. Hakiki bayram öyle bir nimettir ki, Ele geçtiği zaman bir daha kaybetme endişesi yoksa hakiki bayramdır demiştim. Öyle değil mi? Bu da imanı kamil ile gidebilmek. İman götürdükten sonra imanı kaybetme korkusu var mı? Yok artık öyle değil mi? Onun için bayram. Bayram. Götürüp kabre koyuyorlar bizi. Kabirde, kabirde iki melek gelecek ve bize bazı sualler soracak. Rabbimizi soracak. Peygamberimiz Hazreti Muhammeden-i Mustafa'yı soracak. Kitabımızı soracak. Dinimizi soracak, öyle mi? Bunları ben dünyada biliyordum, ezberime bilirim demenin bir manası yok. Orada Hazreti Allah Celle Celaluhu yardım etmezse, inayeti olmazsa, bilenler bilmez olur orada. Mevla inayet ettiği zaman da bilmeyenler, bilir ve söyler olur. Orada bu işi yaptıracak olan Hazreti Allah'tır. Kabirde meleklere bu cevabı vermeye Rabbim bizi bizi muktedir kılıp o sualleri bize kolayca cevabını verdirdiği zaman artık o sualler bize tekrar sorulacak da cevap veremeyeceğiz diye bir korku var mı? Yok. İşte o zaman da İkinci bayramdır. En büyük ve hakiki bayram kabirde suale cevap verdiğimiz zamandır. Orada cevapları Rabbim asan edip verdirdikten sonra kabir hayatı o kimse için uzun da sürmeyecek. Bir zaman bakacak ki nasıl şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun misalleri pek çoktur. Bakarsınız Cenab-ı Hak bazılarını 300 yıl, 300 yıl uyutmuştur. Ondan sonra uyandırmıştır ve sormuşlardır, ne kadar uyudun? Bir gün veyahutta bir günün birkaç saati kadar demiştir. Ona öyle geliyor Cenab-ı Hak, öyle şey yapıyor. Bir gün veya birkaç saat diyor. Kendisine söylüyorlar, 300 yıl burada uyudun. O zaman hayretler içerisinde kalıyor. Kabir aynen böyledir. Cenab-ı Hak cevaplara muktedir kılıp da orada bize hakiki bayram yaptırdığı zaman kabir hayatı öyle kısa. Öbür aleme kalkacağız. Büyük bir dehşet ve korku var. Nedir o? Herkese defter amel verilecek. E hayatının defteri eline verilecek. Defteri almak diye bir şey yok. Defter verilecek. Ben defterimi sağ elime alırım. Nerede o? Sende almayı imkanı yok ki. Ya verilecek. Ne taraftan verileceğini verenler biliyor. Hazreti Allah biliyor. Sen sadece korku ile bekliyorsun. Acaba nereye lütfedecekler diye. defter amali sağ eline verildiği an mahşerde kurtuldum. Hakiki bayram işte odur. Ondan sonra endişe var mı? Yok. Acaba tekrar kötülüğe dönerim diye bir korku var mı? Yok hakiki bayramdır. Defter ve amali aldın, kaldı bir sırat. Cenab-ı Hak sırat üzerinden yardım ve inayetiyle geçirdiği cennetin kapısına varıp açılarak buyur dedikleri zaman geri dönüş var mı? Yok, hakiki bayramdır. Cennete girdikten sonra bir bayram daha kaldı, o da Cenab-ı Hakk'ın cemali ile müşerref olmaktır onunla müşerref olduğunuz zaman saadetin son haddidir artık ondan daha ileri bir saadet yoktur ve hakiki bayramdır o zaman şimdi bakın şu geçen bundan 6-7 gün önce Ramazan-ı Şerif bayramı yaptık bundan sonra bu bayramda bayramı ne için yapmıştık Ramazan-ı Şerif'te nefsimize ve şeytanımıza galip geldik Allah'a çok şükür. Onun için bayram yapmıştık. Ama bu bayramı hak etme vasıflarını kaybetme ihtimalimiz var mı yok mu diye soruyorum var diyoruz. O zaman bu bayramlar hakiki değil. Bunlar izafi bayramlardır. Hakiki bayram imanla bu alemden gitmek. Kabirde suallere, münker ve nekir suallerine cevaba muktedir olabilmek, mahşerde defter ve amali sağ elinden alanlardan olabilmek, sıratı, müstek sıratı geçip cennetin kapıları açılarak buyur diye cennete davet edilebilmek, cennette Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun cemali ilahisi ile müşerref olabilmek. İşte bayram bunlardır. Ya Rabbi. Bu geçici bayramlarımızı hakiki bayramların vesilesi eylemek nasip eyle Allah'a. Evet. Erenler, büyükler hep böyle demişlerdir. Eteklerinden tutup kendisinden istimda eden evlatlarına demişlerdir ki ''Evlatlarım bu alemde beraber olacağız.'' Kabirde beraber olacağız, mahşerde beraber olacağız, sıratta beraber olacağız, cennette beraber olacağız. Ta cemali ilahide de beraber olacağız buyurmuşlardır. Allah-u bu mübarek zatlar ile beraber olmayı ve onların himmetle ellerimizden tutup bizi huzur ilahiye götürmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. İşte hakiki bayramlar bunlardır. Evet. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem müminler dediğim gibi nasıl Ramazan-ı Şerif'te bir gayretimiz oldu ise e, şeyin de e, hakiki bayramlara ulaşabilmenin de biraz gayreti olması lazım. Bizden gayret, Hazreti Allah Celle Celaluhu'dan yardım ve inayet. Bunun için ayeti şu ayeti celileleri bir daha okuyalım. Geçen okuduğum. Onlara bir daha kısa mana verip durumumuzu bu ayeti celilelerin manasının ışığı altında durumumuza bir nazar edip yeniden bir veçe verelim. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri kat efle hal müminun Burada müminler felaha erdi buyuruyor. Efendim, müminler felaha erdi. Diğer bir ayeti celilede yine Cenab-ı Hak burada müminler felaha erdi diyor. Orada da Buyuruyor ki Es-i'nzu billah Bismillahirrahmanirrahim Gat-eflaha Men-tezekka Buyuruyor. Bakınız. Burada Sebbih isme Rabbike'l-ala Bu sureyi aladır biliyorsunuz. Burada Cenab-ı Hak bizim durumumuza yine işaret ederek burada müminler felaha erdi buyuruyor. Burada da ''Gat efleha men tezekkâ'' Kendisini, nefsini tezkiye edip yani temizleyenler günah kirinden, küfür kirinden temizleyenler felaha erdi. Daha kim felaha erdi? ''Ve zekerasme rabbihi fesallâ'' Hazreti Allah'ı zikredip namaz kılanlar felaha erdi. Ama sizin durumunuz nedir diyor. Bel muhakkak tü'sirunel hayatet dünya. Dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz buyurdu Hazreti Allah. Öyle mi? Burada ceryan eden durum şu. Neden insanlar dünyayı ahirete tercih ediyor ekseriyet itibariyle? Biliyorsunuz ticaret yapanlar bilirler. Ticarette Veresiye mi daha tercih edilir, peşin mi tercih edilir? Peşini tercih edilir, öyle değil mi daha çok? Peşin. Şimdi dünya bir nevi peşindir, ahiret ilerdedir. Veresiye gibidir. İnsanları aldatan durum budur. Dünya peşin, ahiret veresiye. Halbuki peşin ama geçici, ahiret veresiye ileride ama ebedi. Bu inceliği herkes anlamıyor. Onu ancak Cenab-ı Hak hidayet edecek onunla anlasınlar. Onun için Cenab-ı Hak bakınız bel Arapçada zan ifade etmez. Türkçede zan ifade eder. Arapçada katiyet ifade eder. Bel muhakkak tüsirunel hayate dünya. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bu bize yakın diye. Ama vel ahiretu hayrun ve ebka. Halbuki ahiret hem hayırlıdır ve hem de ebedidir. Böyle buyuruyor cenab Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Bu bir yanılmadır. Bu yanılgıdan vazgeçin. Şimdi felaha erecek müminlerden olmaya bakın. Kimdir onlar? Ellezinehum fî salâtihim haşiun. Namazlarında huşu edenlerdir. Yani güzel namaz kılanlardır. Namazlarını Huşu ile kılabilmek Huşuyu geçen de söyledim İnsan kalbinde öyle bir keyfiyettir ki o Kalbe gelir bütün azalarına sirayet eder Mevla'nın huzurunda dururken Dururken hali, tavrı, vaziyeti Kalpteki o haşyetin dışarıda görünen sükunetiyle belli olur. Kalbinde haşyet olan adamın hareketleri başkadır. Öyle mi? Kalbinde haşyet olan adamın huzur ilahide hareketleri başkadır. Sükûnet içerisindedir. Ama bakarsınız namazda bozulmaz. Nitekim fukaha bunu ameli kesir ameli kalil diye ikiye ayırmış. Namazda böyle hareket vesaire sağıyla soluyla oynamak ameli kesirdir o bir defaya mahsus yapılan hareket ameli kalil yani az bir amel namaza münafi değildir demiş mesela bu ölçü olarak secdye gideceksiniz bizim secdelerimiz elhamdülillah çok temiz fakat arazide dağda namaz kılıyorsunuz secde mahalliniz farz edin ki küçük çakıllar var vesaire elinizle bir defa şöyle düzeltmek ameli kalildir bir defa düzeltip secde edeceksiniz. O kadar. Yani ameli ile az amel, namaza münafi olmayan, zıt olmayan harekete misal olarak bunu vermişlerdir. Namaz huşu içerisinde kılınacak bir ibadettir. Bütün hatta tasavvufun zikri kalbinin de gayesi budur. Şimdi hani bir Efendim mübarek zat bulup elinden tutsak ona intisap etsek filan derler ya tasavvuf dedikleri. Tasavvufun da gayesi ibadeti kolayca yapabilme ve ondan zevk alma. Bunu meydana getirmektir. Oradaki maksat da budur. İbadet ne yapacak? Şimdi ibadet insanlarda ya bir külfettir böyle ağırlık hisseder, kalkmak istemez... Istemez. Bazı insanlarda bu olur mu olmaz mı? Ne yapar? Böyle bir ağırdır. Kalkmayı arzu etmez. İbadet ona çok ağır gelir. Yüksünür. Yani adeta ibadeti tehir edebilmek için ne yapar? Bahane arar. Eğer yanındaki insanlardan utanmayacak olsa hemen kalkıp namazı da kılamayacak kadar ağırlaşır. Bu hal Allah korusun o adama Nifak hastalığının bulaştığının alametidir. Evet nifak hastalığının yani münafıklık hastalığının bulaştığının alametidir. Adam hasta, zorlanıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de münafık namaz kılmaz buyurmuyor. Namazı kılar ama tembel tembel zoraki kılar buyuruyor. İşte demek ki bu hastalığa tutulduğu zaman adam maalesef böyle oluyor. Tasavvuf da nedir? Tasavvuf insana Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı ibadetleri kolayca yapmayı temin eder. Çünkü tasavvufta kalp Hazreti Allah'tan gelecek feyze, nura açılıyor demektir. Oraya nuru ilahi tecelli edince kalp tedavi oluyor. E, tedavi olmuş adam ibadette rahat olur hasta değil çünkü ama Allah korusun nifak hastalığı filan bulaşınca o adam ne yoktur rahat değildir ibadette huzuru olmaz zorlanır demek ki namazda huşu sıhhatin alametidir sahih iyi bir insan olmanın iyi bir iman ehli salah ehli olmanın alameti Aynı zamanda bu adamlar bu felaha eren mü'min vellezinehum anillavvi mu'rizun malâ yani lüzumsuz laflardan yüz çeviren adamlardır. vellezinehum lizzekâti fâilun zekat için çalışanlardır. vellezinehum lifurûcihim hafizun namuslarını koruyanlardır. Yani edepli, hayalı, iffetli olandır. Kadın ve erkek Erkek namusunu koruyacaktır. Allah-u emridir ve böyle bir hudut çizmiştir Cenab-ı Hak. <gülüyor> ama erkekle kadın birbirine alaka duyar. O zaman Cenab-ı Hak evet beşerin tabiatı budur ama bunu da bir disiplin altına almalı, bir nizam intizama sokmalı. Ben de bunun için size nikahı helal kıldım buyurmuşlardır. Nikah. İlla عَلَى ezvacihim buyuruyor. Nikah. Hatta nikah ile evlenenlerin hakkında hiçbir şey söylenilmez. Fakat nikahın dışında femenip تَغَا وَرَا اَذَّالِكُ Bunun ötesinde bir talepte bulunanlar nikahın ötesinde yani nedir? Hatta nikahı bile muvakkat olsun diye düşünenler muvakkat nikah. Daha ziyade bize yakın bir İslam ülkesiyiz diyen ülkede maalesef bu yaygındır. Bize bitişik bir ülkede yaygındır. Ne yapıyor? Mut'a nikahı denir buna. Mut'a nikahı menfaat nikahı demektir. Ne yapar? Bir kadınla anlaşır işte birkaç saatliğine veya birkaç aylığına muvakkat böylece bir nikah. Nikah-ı mut'a. Buna da Cenab-ı Hak ve femenibtaga ve ra'a zalik fe ulaike adun. Bu bizim çizdiğimiz hududun dışındadır buyuruyor Hazreti Allah. Evet, haramdır. Hiçbir kimse burada Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini zorlamasın. Muhterem müminler, bugün dünyada devir o hale gelmiştir ki yabancı ülkeler sömürmek istedikleri ülkelerde sömürgelerine mani olacak ne varsa onları yumuşatmak ve istedikleri şekle sokmak istiyorlar. Bunun için de bir İslam ülkesine yabancıların sömürgeci olarak girebilmelerine en büyük mani orada sahih yaşanan bir dindir. Dindir. Din buna manidir. Onun için o ülkelerde yapılmak istenen Dini yeni yorumlar adı altında başkalarının arzu ettiği şekle sokmaktır. Bu da felaket durummet için. Dini asliyetinden çıkarıp başkalarının arzu ettiği şekle sokmaya çalışmaktır. Dini yeni yorumlamak bilmemnenin hepsinin altında yatan budur. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim muta nikahını yasakladığı halde bazı ülkeler maalesef bunu meşru hale getirmişlerdir. Bunlar hep dini kendi arzularına göre yorumlamanın neticesidir. Allah bu ümmeti böyle bir beladan muhafaza buyuruyor. Evet. Ha, şimdi bugün sizlere ev bayramdan bayramla alakalı ayetleri tekrar mevzu bahsederek ne yaptık? Hakiki bayramla izafi ve geçici bayramın ne olduğunu hakiki bayramlara nasıl hazırlanmamız lazım geldiğini mümkün olduğu kadar izaha çalıştık. Ya Rabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibimi yasser. Ya Rabbi bizi nefsimizin ve şeytanımızın eline göz açıp kapayacak kadar hatta ondan daha az bile bırakma Allah'ım. Lillahil Fatiha.